الله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اخطفى الله خير أما يفركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ كَثِيرَةً كَمَا لَمْ يَكُن لَّكُمْ مَا كَنتُمْ بِهِ تَعْمَلُونَ بِتُوتٍ أهلاهم مع الله أهلاهم مع الله بل هم قوم يعدنون أمن جعل الأرض واجعل خلال أنهارا واجعل نمهارا ورسي واجعل البحرين حاجزا أئدى الله أئدى الله بل أكثرهم ما يعلمون أمن يجيب المطر وإذا دعاه ويكشف الصور ويجعلكم خنفاء الأرض أإلها مع الله أإلها وعلى الله قليلا ما تذكرون أن من يهديكم في ظلمات البحر والبحر ومن يرسل رياح بشرا بين يدي رحمتي إلههم مع الله إلههم مع الله تعالى الله وما يمسكون أم ليبدع الخلق ثم يعيده فَأَنَّى يَرْجُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْنَ هُم مَعَ اللَّهِ أَيْنَ هُم مَعَ اللَّهِ قُلْ هُوَ Allah selamun aleyküm ve rahmetullahi ve refaat. Kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle, buraya sırf kendi rızasını toplandığınız gibi, bir gün cennette de hepimizi bir araya toplamaya nasi Allah'a hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileris. Nefislerimizin seerinden O'na sığıniris. Allah, kime hidayet ederse, O'nu sattıracak yoktur. kimi de sattırmışsa, O'na hidayet verici yoktur. Sõzgarin en güzeli Allah'ın kelami, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateşledir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hepimize de razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Sohbetten önce kardeşlerim sizlere kısaca koralamak arz edeyim.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 Maksat, Müslümanları bir araya getirme, kaynaştırma, kardeşliği, kuvveti artırma. Evet, ama ne kadar da kaynaştırsak, Ankaralılar bir yerde, e, öbürleri orada, İstanbullar yan yana, yani yine de kaynaşma, evet, aynı üçü bir araba arabada geldi, aynı yerde. Şimdi, Canlıdeleriler hiçbirbirlerini görmediği için yine yan yana, Yine e, kaynaşma zor oluyor. Ama kayna, kaynaşmanızı tavsiye ederim. Yan yana oturup, gene oturup <gülüyor> ama yalnızdaki kardeşleri <gülüyor> ikisi beraber girdi. Yine ikişi beraber otururlar. <gülüyor> Misal, e, birbirinden kaynaşma isminizi öğrenme, memlekette öğrenme, bunlar ileride bakarsınız. Oğlunuzu, kudunuzu vereceksinizdir. Arama telaşı bulmazsınız. Bizim bir kardeşin dediği gibi ben çetele tutuyorum. Niye? Yarın evlendireceğim de çocuğumu e, şey yapmayacağım. Çünkü çekmeyeceğim de. Ben yani şimdiden çastırmadan bir çetele tutabilirsiniz. Ha, benim bir oğlum var. Ev vereceğim. Çıkıp verebilirsiniz. Evet. Bugünkü programımız 3 e, ders diyoruz ama gider mi bilmiyorum. 1 ders yapacağım inşallah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 çaylarımız orada açık bir seyir. İlla beklemeyin oradan içebilirsiniz. Kardeşimiz devamlı sayın orada verinir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Benim sizlere e, ilk olarak istemek istediğim konu Müslümanın şahsiyeti üzerine olacak inşallah kardeşler. Tabii ki her kelimenin bir yüklendiği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 bir düşünüş ve bir insandan sudur eden davranışların tamamı diyebileceğiniz bir kelime. Yani kişinin şahsi varlığı diye ondan sudur eden karakteri diye tarifte etmemiz mümkün. Tabi kökü itibariyle Arapça olan bu şahsiyet kelimesi Türkçemize mal olmuş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 kendine has karakter ve davranışlarının meydana gelmesinde yani şahsiyetinin veya kişiliğinin oluşmasında soya çekim etkisi olduğu gibi yetiştiği çevrenin etkisi veyahut mensubu olduğu değerler dünyası veyahut da aldığı eğitimin o insanın şahsiyetinde çok etkisi vardır. Ve bunu o insanın yaşantısında dönem dönem rahatlıkla görürsünler. Belki e, demin Ebu Said hocamızın da konuşurken argoca tabir edeyim dediği bunu yaşadığı bölgeden aldığı bir cümledir. Yoksa ilmi bir otoriteden eğitimden aldığı terbiye değildir. İnsanın her mozaikten aldığı bir şahsiyet bir karakter, bir konuşma bir bakış, bir duruş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 Emir ise hep haklıydı. Geride kalanlarsa hep haksız olarak bilinen toplumdur. Toplum güçlünün haklılığını zayıfın ise haksızlığı esası üzerine durmuş ve kişilik de orada öyle kazanılmıştı. Bakın kardeşlerim işte böyle bir ortamda Allah subhanahu ve teala Resul'ün o topluluktan çıkardı. Yani iflas etmiş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 Canlı bir örneğiydi kardeşlerim. Bir gün kata da Ayşe annemize diyor ki, ey müminlerin annesi, bize Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından, şahsiyetinden, kişiliğinden haber verebilir misin? Ayşe annemiz Kur'an okumuyor musunuz? Ve hemen arkasından onun ahlakı Kur'an'dan ibarettir. Diyor. Evet, Ayşe annemiz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 ahireti umanlar için Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek kim diyor? Allah'ın Resulü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ile kişiliği oluşturulan birisidir evet ve peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımızda kardeşlerim Kur'an onun her zaman hayat rehberidir. Yönünü yönünü, tarzını hep inen vahiy ne yapmıştır? onunla benimsinmiştir. Ve inen vahiy peygamberimizin ruhuna şimdi bütün varlığına sirayet etti ve o vahiydi peygamberimiz ne yapmıştır? Şekillendirmiştir. Ve onun maddi ve manevi dünyası tamamen vahiy alakalıdır. Hatta Mekke toplumu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ne diyorlar? O zaman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 oluşmasında soya çekiminde etkisi var. Yaşadığı ortamında var. Aldığı terbiyenin de otoritenin de nedir? Muhakkak bölüm bölüm bölüm etkisi var. Evet. Ve Kur'an Peygamberimizin şahsında oluşan bu kişiliği diğer maklumanların da edinmesini ne yapıyor? Emrediyor. Ve diyor ki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 inen vahiyen şekillenen oluşturan emir ve nehileri hayatına geçirip insanlara anlatması kıyamete kadar gelecek bütün nişanlığa ne yapmıştır? Örnek teşkil etmesine sebep olmuştur kardeşlerim. Evet. Rabbim bizi de bu yoldan ayırmasın. Hem bizi hem de meslimizi. Bu hususların dikkat ettiğimizde Müslümanların iman boyutuna yönelik iken örnekliliği Bir kısmı ibadet, bir kısmı ahlak, bir kısmı da diğer muamela ve diğer sahalardadır. Yani aleyhissalatü vesselam'ı bir insan olarak, bir peygamber, bir devlet başkanı, bir baba, bir dede, bir e, insanların arasında, bir kardeş olarak ne yapabiliriz? Ayrı ayrı ele almamız mümkün. Ve Kur'an öncelikle Müslüman'ın nitkat dünyasını şekillendirmiş ve iman nokta nazarından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 böyle bir yerde birisi çıkıyor bunlar yanlış diyor. Bunlara tatmayın diyor. Bu şekilde yaparsanız bir olan Allah'a ne yaparsınız? İman etmiş sayılırsınız deyince tabi bunun karşılığında da muhakkak bir baskı bir karşı gelme bir zulüm cana, mala, kasıt ne yapacak? Bunlar da muhakkak gündeme gelecek. Önce kandırma, alay, daha sonra da nedir? Bir E, baskı işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir baskı tehdit, ölüm, işkence eza ve cefa onu iman noktasındaki meselelerde hiçbir zaman gevşekliğe, tacize ne yapmamış? götürmemiştir. Örneklik deyince her yönümüze nedir? sahsiyetiyle, hareketiyle örnek olmuştur. evet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 ayıda sol önüne verseniz ben yine bu davamda ne yapam? Vazgeçmem dedi. Yani dünyadaki hiçbir şey ücret olarak verilip de bir peygamber yolunda ne yapmıyor? Çeviremiyor. Bu da bizim için çok çok önemli bir şahsiyetlik kardeşler. Yani kişiliğin oluşmasında özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz peygamberler miras bırakmayız. Ne bırakırız diyor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 Herkesin ibadetlerinden, namazlarından taviz verdiği sonra kılarız dediği anda bile o bir şekilde yolunu bulup namazını kılar ve bu konuda asla bir gevşeklik ve ihmalkarlık içinde ne atmaz Bulunmaz. Bakın Allah Resulü ve selam'ın şahsiyetinde ve o şahsiyetli kişilikleri oluşturduğu ölçüye baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam O kişilikleri hep nerede yetiştirmiş? Mescid'de. Ve namaz kılındığı zaman bir kişi ticaretinde duruyor muydu? Herkes işini bırakıyor ne yapıyordu? Mescide gidiyordu. Hiçbir ticaret onların namazdan ne yapmıyordu? koymuyordu Ama bugün ezan okunduğunda herkesin nefsi, benim nefsimde dahi bu bizi ne yapmıyor?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 Tıpkı Firavun'a karşı hakkı söyleyen Musa Ancak bunu da en güzel şekilde yapar. Çünkü onun şahsiyetine yön veren Kur'an ne diyor? Firavun'a git, boğazı, ona yumuşak söyle. Ola ki anlardır. Ve o insanların Rabbinin yoluna hikmetle ve güzellikle çağır Onlarla diyor, güzel bir şekilde mücadele yapar.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 şeytan üzerinde. Bir haykanı duyguların onu dürtmesine, yoldan çıkarmasına asla izin vermez. Çünkü Kur'an'a Allah azze ve celle Kur'an'da ne diyor? Şeytana uyma. O senin apak nedir? Düşmanındır. Kur'an'a dikkat et. Şeytan seni ne yapmasın? Kandırmasın diyor. Ve mümin olan bir kişi Allah'ın kitabını okuyan birisi bu işin farkına ne yapar? Varır. Ve Kur'an'ın belirlediği şahsiyete sahip bir müdmin dünyası için çalıştığı gibi ahireti içinde çalışır. Çünkü dünyada helala harama itaata, isyana dikkat ettiği zaman ahirette ne yapar? Rahat edecektir. Dünyasına boş veren ahiretin de aynı zamanda ne atmıştır boş vermişti. İkisini ne yapacak? Dengeli hale getirecek. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Rabbimiz kitabında şu duayı yapmamızı bize bakın emrediyor. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver. Ahirette de güzellik ver. Ve bizi cehennem azabından koru. İki tarafta da nedir? Bir güzelliği arayan insanlar olmamız gerekir. O maddi dünyası kadar manevi dünyasını da izya eder ve ruhunun ilahi zikir ve şükür ve sukun bulmasını sağlar çünkü bilir ki bir mümin hak ver ancak Allah'ın zikriyle ne yapar? Durulur, mutmain olur. Başka hiçbir duygu insanın kalbini ne yapmaz? Mutmain etmez. Bir mal sevdasına düşsün, öbürünü görsün öbürünü de ister. Öbürünü görsün öbüründe Yani insan neye hıslanırsa hıslansın doymaz. Ancak Allah'ın zikri onun emir ve nehileri ne yapar? İnsanı doldurur. Başka bir şey mutmain etmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davut'un naklettiği bir rivayette muhakkak ki diyor benim de kalbim perdeleriz. Muhakkak ki günde ben de en az yüz kere Rabbim'den ne yaparım? Tövbe istifarda bulunurum diyor kardeşlerim. Allah bize de daima bunu yapanlarından eyleşir. Yine kardeşlerim, şahsiyetli bir Müslüman, haramın, günahın, kötülüğün bir bataklık, bir pislik olduğunu bilir ve ondan uzak geçiyor. Çünkü Maide suresinin 90. ayetinde Allah bizlere nedir? Bu pisliktir. Bırakın, bundan isteriz. Şeytanın bundan isteridir. Yani Kur'an'daki Şahsiyet oluşturmasına örnek vererek gittiğim için veriyorum. Fakat bir şekilde günaha girmişse hemen bu sefer de tövbe ve iştifar etmesinin gerektiğini Kur'an bize öğretiyor. Onlar bir kötülük yaptıklarında veya günaha girerek kendilerine zulmettiklerinde hemen Allah'ı hatırlarlar, ondan az kılarlar diyor. Evet, alimden 135'te. Çünkü Kur'an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 İhaşesi neyse Allah'ın verdiği nimetlerden faydalanır. Çünkü Rabbimiz kitabında yiyin için fakat işaret etmeyin diyor. suresinin 140'de Araf 31'dir. Şöyle duralım. Şöyle dur. Evet. Yine kardeşlerim Kur'an'daki şahsiyete baktığımızda bir Müslümanın ailesi içinde yumuşak bir baba, hayırlı bir eş, saygılı bir evlat, sorumluluğunu bilen bir aile ve işidir. Ve yavrularını ne yapar? Üzerinde titrer. Onlara hikmetle eğilir. Ve dinimizin ilk emri çocuk doğduğunda nedir? Kulağına ezan okuma. Anlar mı çocuk ezanı? Sonra Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde onlara ilk öğreteceğimiz kelime olsun?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 onları hikmetle meyitir, eşini hayat yolunda dert sıkıntılarını paylaşar ve onlara e, hakkı, hakikati anlatır ve onlara ne yapar? Dua eder. Yarabbi benim neslimden geleni de tevhid ehliyle kuta tapan Evet. Böylece şahsiyetli mümin hal ve hareketleriyle, tavır ve karakteriyle, giyim ve kuşamıyla,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 gururlu. Aynen Allah'u Azze ve Celle'nin Lokman suresinde bildirdiği gibi oğlum yeryüzünde kasala kasala ne yapma? Yürümün. Yani dağlardan daha mı şey Sesini de fazla ne yapma? Yükseltme. Muhakkak ki seslerin en çirkinin eşeklerin sesi diyor. Yani eşek anırdığı zaman ne yapın? Allah'a söylenir. Demek ki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 Öyleyse İslam Müslümana bir şeyler ne yapmalı? Kazandırmalı. Aynı o Mekke toplumunda yiten şahsiyetler, karakterler o Kur'an ile düzelmiş, Kur'an ahlakıyla çizilmiş ışınmışsa Müslümanın da önce Kur'an'ı ne yapması, okunması ve oradan çizilmesi gerekir. Evet. Müslüman yüce ahlakı meziyetlere ve üstün insani hasretlere sahip kimse demek Ve bu üstün hasret ve leziyetler onun her davranışında kendini göstermelidir. Oturmasında, kalkmasında, büyüğünü küçüğünü bilmesinde, nankörlüğünde, vefasında ve yemesinde, içmesinde, konuşmasında, yürümesinde, kendisine iyilik yapıldığında, alışverişinde, aile hayatında, kılık kıyafetinde, çevreyle olan ilişkilerinde Müslüman daima örnek ve model bir şahsiyet olmak zorundadır. Çünkü İslam insana böyle bir kimlik kazandırmak için gelmiş. Ve bir Müslüman da önce Rahman'a kul olmak zorundadır. Sadece bu namazdan olan bir şey değil. Sadece benim gibi buraya oturup da güzel konuşmayla da olan bir şeyle değil. Hayata geçirmekle bunlar. Başka bir şeyden değil. Demek ki Müslüman önce vahmana kul olmanın verdiği bir sükunet ve sevabı içinde olacak. Geveze olmayacak. Delikoducu olmayacak. İnsanları birbirine düşürmeyecek. Yapıcı olacak. Herkes boyun oyunu ölçüsünü bilecek. Kibirden, gururdan, yapmacık hareketlerden uzak duracak. Bir amel mi yaptı? O mücretini zaten Allah ne yapacak?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 Adamın anlattığı hak ama suratına üfürdüğü bir sigara dumanı harfidakinin anlayısını ne yapmış? Götürebilmiş. Bir Müslüman anlattığıyla yaşadığını ne yapacak? Örtüştürecek. Rabb'in ayetlerini anlatırken kendi yaptığı hareket onu ne yapmayacak? Gölgelemeyecek. Evet. Ciddiyetle vakar sahip olacak. İnsan şahsiyetini zedeleyecek hafiflerden, hafiflikten sakınacak söz ve davranışlar unutmayalım ki insanın iç dünyasını yansıtan bir aynadır. İçindeki ne ben şimdi Yaşar'ı seviyorsam yüzüne baktığımda benim yüzüm güler. Nisan. Sevmiyorsam onu gördüğüm zaman şöyle bir bu insanın içindeki nedir? Bir yansımasıdır. İlla insanın konuşması da ne yapmıyor? Gerektiğini ama Müslümanlar birbirini sevmek zorunda kardeşlerim. İstiyor olacak. Vakarlı olacak. Şahsiyetini zedeleyecek hasislikten uzak duracak. Müslüman kimliğini daima ön plana çıkacak. Ve ayeti kerimede de belirtildiği gibi yeryüzünde vakarlı tevazu içinde olacak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 Zorba, naruz, kibirli, saygısız, geveze, kaba, haşim değil, sakin, vakar, alçak gönüllü, nazik ve terbiyeli olmalı. Müslümanları incitmeyen, ciddi düşünce ve işlerle meşgul olan, samimi insanlardan olmamız gerekiyor. Kaba saba konuşan,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 Karşılık verme ihtiyacı hissetmez mi? Ama Allah diyor ki tevazılı olur. Vakarlı olur. Selam deyin geçin diyor. Bu sana kazandırılan İslam'da nedir? Bir ahlaktır kardeşler Allah bu ahlakla ahlaklanmaya değilsin. Ama maalesef bugün e, bu gibi hareketler ne yapmış? Ölmüş. Dolmuşa bin adam şöyle oturuyor. Yolda yürüyor. Topuğuna basıyor. Üzerine...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 Ee, Ebu Sait Hoca da sohbet edecekti yani bir yere gitmişti. Biri geldi dedi ki sen Konya'lı mısın? Ne yani. sordun? Kendisi orada 25 sene çalıştığındı. Konya'lılar bir 3 sandalye dışında oturamaydı. Hakikaten baktım birinde evim, birinde ayağım, birinde de ben oturuyorum. Yani adam bizim yörenin oturmasını orada ne yapmış, Görmüş. Beni sırf oturuşumdan Konya'lı gibi. Halbuki ben Konya'da doğan, büyüyen birisi değilim ama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 Yine kardeşlerim Ebu Kureyre'den gelen bir rivayette bakın Allah Resulü'nü, Sılaat-ı Resulü'nden daha güzel yürüyen hiç kimseyi görmedim diyor. Bakın yürüyüşünde bu ayetten alakalı. Güneş sanki yüzünde seyir halindeydi. Ondan daha hızlı yürüyen birini de görmedim. Sanki önünde yer katlanmış gibiydi. Biz kendimizi zorlar, o ise zorlanmadan çalışacak yürüyelim. Sanki diyor yürürken Bir yerden aşağı böyle hem iniyormuş gibi yürür. Biriyle ise bütün vücuduyla döner, ona doğru bakar, yerine bakar, onunla konuşurdu Ve biriyle tokalaştığı zaman diyor, o elini bırakmadan, o ondan ne yapmazdı? El bırakmazdı. O ondan yüz çevirmeden, ondan yüz çevirmezdi diyor. Bakın demek ki tevazu olgunluk, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bu hareketlerle anlaşılandır. Cansız ve gevşek yürümeyi fakva ve sofuluk gösteren ve o şekilde yürüyen bir topluluğa karşı Ömer, Allah sizi kahretsin dininizi ölü gibi göstermeyin diye azarlamıştır. Yürürken diri yürüyün. Ölü gibi gevşek gibi yürümeyin demiştir. Ve Ayşe annemizde ölü gibi yürüyen bir gruba niçin böyle yürüdüğünü sorunca bunlar biz kurra yani hafızız ve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 Haklı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimizi amel etmeyi nasip etsin. İnşallah ben sözü uzatmayayım. Bir saat hemen hemen oldum. E, diğer kardeşlere söz verelim. Subhaneke, Allahümme, Elhamdike, Eşfeden la ilahe illa enter, Estağfirike ve Esulcilik. Velhamdülillahi <Sessizlik> Rabbine konuyla alakalı sormak istediğiniz varsa buyurun. Yoksa kardeşler bir çay e versinden